Kamer suresi 55 ayet olup Mekke'de inmiştir. Sûreye ilk ayetinde geçip dolunay anlamına gelen Kamer adı verilmiştir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla kıyamet saati yaklaştı. Ay bölündü. Ama o müşrikler her ne zaman bir mucize görseler sırtlarını döner, bu kuvvetli ve devamlı bir büyüdür derler. Onlar.